Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Neyi bekliyorsun? Neyi? Neyi? Neyi bekliyorsun? Neyi? A -a. Ay günaydın sevgili dinliçler 8.32 Modern Sabahlar devam ediyor A -a. <gülüyor> En azından bir süre daha e, 19 e, efendime söyleyeyim Haziran efendim cuma gününden hepinize günaydın. Aa bu ses. Bu ses evdeki ses ya da stüdyodaki ses mi demeliydim yoksa? Hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş bulduk efendim. Vallahi gözümüz yollarda kaldı. Aman ben efendim. ilk defa Görüyormuş gibi yapıyorum dinleyicilerimiz şey yapmak için Fahir. Anladım anladım. Yoksa içeride yani iki saatlik konuşuyoruz tamam da. Oktaycığım günaydın. Günaydın. Ne oldu? Koca kafalı tavır yaptı gelmedi mi bana? Ne bileyim bir rahatladı herhalde sen Türkiye'ye ayak, Türkiye ayak basar basmaz Ege Kayacan arazi oldu Bir haftadır başımın etini yiyor Nerede bu Fahir'le? Fahir'i çok özledim Oktay ne yapabiliriz? fahirli konuştun mu? Bir de biz bazen konuşuruz ya bir kıskandı bir kıskandı Bir kıskandı mı? Aa niye kıskandı ayol? Siz çok iyi sizin aranız çok iyi bir Olur mu de, onun falan telefonu falan. arızalı onun telefonu arızalı Ondan... Ulaşamadım değil mi? Ulaşamadım ben Aramışsın uyumuşsum diye cevaplar alırım diye ben şey yapmadım onu aramadım Ay hoş geldiniz Fahir Bey Hoş bulduk Oktay Bey Neler gördünüz, neler yediniz, neler içtiniz, neler e, yaşadınız Onları e, ilerleyen dakikalarda kısa, ilerleyen buble dakikalarda buble. kısa kısa dinlemek istiyoruz Çünkü e, biliyorsun zira vaktimiz az Evet e, Bugün 19 Esirhan Cuma Haftalar sonra Cuma günü burada e, canlı yayınla birlikteyiz Ay evet ya çok değişik geldi, çok enteresan geldi Ben de baktım Amsterdam'da radyolar dinledim Çok güzel radyolar var Var mı dinledin mi? Vallahi dinledim. Güzel radyolar var ya. Yalan söylemeyeyim yani. Bayağı güzel radyolar var. Aklınızda Gitseydim olsun. Senin keşke ben de e, eski radyocuyum diye. Ben de hakikaten öyle bir şey yapayım dedim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz burada falan diye girişim vardı ama. Sonuçta sen e, ne zaman gittin? Hafta sonu gittiniz geçen hafta, değil evet. mi? <gülüyor> hafta sonu gittiniz. E, e, perşembe günü radyo yayını yaptığını düşünürsen eski radyocu sayılırsın. Yani öyle bırakmış olmaya gerek yok. 3 gün önce de yapsan. 35 sene önce de yapsan eski radyocudur. Eski radyocu sayılırsın. her zaman eski radyocudur demedin mi öyle? Demedim. Diyemedim. Hmm, ne olsun? Gururum engel oldu gitme kal diyemedim. Diyemedim diyorsun. İyi hoş geldiniz bakalım. Hoş bulduk. Siz neler yaptınız burada? Valla ben e, yaz fantuşellası oldum. Evet Oktay fark ettim yani. E, e, 2015'in ya, yaz desen yaz değil. Çünkü burada bir... E, İkbar yaz fantuş bir, bir güzel bir kuple şey yaptım. Bıraktığın gibi yağmurlar, yağmurlar, yağmurlar Ama canım zaten yağmur bıraktım yağmura gittim. Geldim gene yağmura geldim. Orada da var mıydı yağmur? ha delisin. Yoksa hazirana geçirdi artık yağmurları bitiriyoruz falan. Yok diye yok yok. Hiç şey yok. Gayet tam gaz devam ediyordu yani. Çok güzel. O Ve zaman... hiç onlar şaşırmıyorlar. Öyle güzel bir tarafları var. Nasıl? Yalnız orada nasıl manyak gibi bisiklet kullanılıyor ben onu söyleyeceğim ya. Manyak gibi derken olumlu anlamda söylüyor. Manyak gibi bisiklet kullanıyor Olumlu anlamda ama şey gibi kullanıyorlar yani. Bindi, bindiniz mi bisiklete? Valla şöyle söyleyeyim cesaret edemedim. Yani hakikaten insanın cesaretini kıracak ölçüde profesyoneller. Bir takım kurallar var çünkü değil mi? Valla o kuralları herhalde bir tek onlar biliyor. Çünkü benim herhangi bir şekilde kural çıkartma şeyim olmadı bir kural ihlali de yapmak istemediğim için de hiçbir e, öyle bir teveccülde bulunmadım açıkçası. Turist turist gidip ondan Vallahi sonra Vallahi turist turistik bir 4 günlük bütün... 5 günlük bir turist ma macerasında bisikletle ceza yiyip gelmek istemezler Valla İngiltere'de araba kullanmayı tercih edebilirsin öyle söyleyeyim. Hani orada soldan akıyor falandı filandı. Şöyleydi ters de terslü bir şeyler oluyor insanı. Alışıyorsun al ama ya. Tamam alışıyorsun, alışıyorsun da bunu bunları ki tamamen farklı. Gerçi onlar biraz da hızlı kullanıyor bisikleti değil Vallahi mi? Valla bisikletlerini adeta vücutlarının bir uzantısı gibi kullanıyorlar. 7'den 70'e. Hmm. Çok güzelmiş. Çok güzel. Bir de enteresan olan hep böyle şey bisikletlere bakınca. Ha bunlar ne kadar eski bisikletler ya. Böyle dandik dandik. Hepsi sıkıtlıyor, mitliyor falan. Lan kim alır bunları diyorum böyle. Biz bize mi hava atıyorsunuz? E senin gözün tok faahir. E benim gözüm tok. Senin gözün tok bakıyorsun gözüde. Gözlükler büyük. Gözlüklerin de büyük. Gözlükler <gülüyor> büyük. <gülüyor> bakıyorsun bisiklete. Yeri geliyor bir gece de harcıyoruz diye bakıyorsun ama. Vallahi hiç öyle. Onlar değil. bilmiyor ki o felsefeyi. Yani yeri çok... de bir yeri, yeri geliyor bir gece de harcıyoruz. Mantıkları yok yani. Kim alıyor ne yapıyor onu da bilmiyorum çok da nezih şehir bir taraftan yani hiç ben kimsenin başkasının bisikletini anca yer değiştirme olabilir belki böyle oradan oraya giderken ben de sizin bisikletinizi kullanayım diye. Amsterdam'ı gördünüz siz Amsterdam'ı gördük bir de ayıptır söylemesi bürüş. Eğer gülmezsen ee, bir şey söyleyeceğim Amsterdam Konya'ya benzer <gülüyor> yani yok canım estağfurullah Amsterdam aynı Konya gerçekten Tabii aynı Konya İstanbul'da New York'a benzer <gülüyor> son lafı bu oldu ama Amsterdam Eski hakikaten Konya'ya benziyor dümdüz Başka A da bir şey benzemiyor Bersettim zaten. Fahir. Yalnız adamlar şeyi öğrendim. Çok çile çekmişler. Ne? O ressamlar zamanında. Ha. Resim yaparlarken işte 16. 17. yüzyıl, Rönesans öncesi mi? Bunlar bir Almanya'ya gitmeden önce. Onlarda da böyle bir Almanya şey çıkartması olmuş zamanında. Ulan hep düzlük çiz, düzlük çiz. Zaten resmin yarısını. Bir tane daha resmi göremedim diyorsun yani. Hayır daha resmi değil. Bombo. Hep böyle resmin yarısını boşluk çiziyorlar. Allah Allah halbuki çizse böyle mesela bir dağ arkasından doğan bir güneş Böyle bir şey yok demek ki Ondan sonra şey akımı başlamış Almanya'ya gidip geldikten sonra bir ressam Adını, adını sen getir Oktay e, adıyla çok yaşasın Mustafa Adam, mı? Yani Mustafa veya Ramazan tam olarak hatırlayamıyorum Her resminin arkasına böyle olmayan dağları dağları çizmeye başlamış falan Ortamda daha yok. Ortamda daha hayal mü kullanarak. Hayal gücü var. İşte bu sanat demiş. Var. Hayal gücümü kullanıyor. Bir şeyin etkisinde mi kalmış onun? Neyin etkisinde kalmış Onunla Tam olarak Siz bilemiyorum. Siz Gördünüz mü müzeleri? Müzecilik mize, yaptınız mı faaliyet? Müzecin bahçeleri, müze bahçeleri. E nerede gördünüz tabloları, mabloları? Ee, tabloları gördük. Her yer tablo zaten. Tablo gibi bir şehir diyorsun. Tablo gibi şehir. Daha vallahi. önce koyaya benzediğini söylemiştin. Söylemiştim, aynı, aynı. Valla hakikaten onlar da zaten. Koyada öyledir. Tablo gibi. Tahıl ambarı diyorlar Amsterdam'a. Hollanda'nın tahıl ambarı. Oranın da meşhur yemekleri var. Etli ekmek gibi güzel meşhur yemekleri var. Tabii canım var. Amsterdam'da vardır. Var. Olmaz mı ya? Koskoca Amsterdam yani. Bu Orada da en fikir olduğumuza göre geçebiliriz. <gülüyor> geçebiliriz ya geçelim. <gülüyor> İyi bayağı Amsterdam konusunda A'dan Z'ye konuştuk. ne varsa ya. Dünyanın en fantastik otelinde kaldık yani böyle uzay mekiği gibi gerçekten. Gördüm. Mi? Gördüm. Gör, Foto gör. Fotoğraflarını gördüm fantastik o otelinizin. Ee, biraz da ürktüm doğrusu Yani oraya gittiğinizde o otelde kalacaksanız Hakikaten belli şeyleri aşmış olmanız lazım Çünkü böyle Yani bir işte odanın genişliği 2 metre derinliği 5 metre Ama yani tuvalet da derinliği diye bir şey o, Amsterdam'da var, var zaten yani, işte, işte, Tuvaletin de banyonun da ortada Böyle şey olması aleni olması insanda değişik hisler uyandırıyor yani belli belli, belli aşamaları geçmiş insanlar ancak gidebilir. Odanın yani kafada. Göbeği, odanın göbeğinde yani tuvalete. E evet, odanın hakikaten göbeğinde. Evet, ne yapacağız şimdi Oktay Bey? Ne yapacağız? Neler biteceğiz? Ee, neler yapacağız? Bir şeyler yaparız ama istersen bak şöyle yapalım. Hiç bozuntuya vermeyelim. Güzel bir reklamı dinleyelim. Ondan sonra hiç non-stop devam edelim. Hoş geldiniz. Mesajları var Fahir Bey. Hoş, hoş bulduk deyin. Hoş bulduk. Hepinize hoş bulduk. Bir şey söyleyeceğim sevgili dinleyiciler. Hepinizi çok özledim. Gerçekten şimdiden özledim yani o derece. Ee, ben şöyle güzel reklamı gireyim ondan bakalım, sonra devam sen, edeyim Hadi bakalım şöyle senin hazırladığın reklamları hakikaten özlemişiz var. Ne paket ama tam Hadi bir bakalım, Ramazan ne? paketi Hadi bakalım Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Neyse tamam işte aynı şarkı Together Mugedir derken böyle bir şarkının daha sonuna doğru gidiyoruz Oktay Bey Ay Evrim Bey hakikaten doğru söylemiş. Metin Ali Feyyaz dönemi gibisiniz. Biri sakat, biri bir cezalı, bir şey falan filan diye. Yok, ben yok. hastayım. Ben zaten iğneyle tamam, çıkıyorum vallahi. şu an. Hakikaten düdüme. iğneyle oynuyor Oktay. Yüzüm patates gibi. <gülüyor> Radyoya iğne olması bir avantaj. O, yemin ediyorum hepimiz patates gibiyiz. Bak benim suratıma. Sen yine taze patatesin. Ben eciş bücüz, tarladan şey olmuş patates. Olur mu canım Oktay? Sen bence tatlı patatessin. Ay çok teşekkür ederim. <gülüyor> Bu da bizim tatlış komüs. 19 Haziran itibariyle aldın. En güzel. Güzel iltifat. iltifat. Ki şu ana kadar hiç kimseyle gazeteci hariç hiç kimseyle konuşmadım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya, yani, biraz da ben anlatayım sana. Anlattın. Ne oldu, neler oldu burada bak. Bir de bir şey söyleyeyim. Hakikaten insan böyle şeyden kopunca işte bu memleket meselelerinden kopunca bambaşka bir şeye giriyor. Böyle bir şeyle geldim. Aa, neler oldu neler bitti. Buyursunlar diyesim geldi. Yani. Havaalanına indim. Buyursunlar diye indim yani. Ben sabah sana telefon ettim ya. Evet. E Sevgili dinleyiciler sabah telefon etti Fahir'e good morning istedim. Yanlış anlaşılmasın aynı şekilde Ege'ye de telefon ettim. Ona da good morning istedim. Fahir'in şöyle cevap verdi. Good morning hükümeti Hı? dedi. Demek ki yani bir özlemişsin Fahir. Bir, tabii tabii. Siyaset konuşmayı özlemişsin. Siyaset konuşalım dedir koalisyon vesaire ama bir şey söyleyeceğim. Hakikaten Hollanda'da diyeceğim. Hollanda'da herkes hakikaten hakim bizim ülkemize. Yani e tabi... bir, birkaç tane yabancı ile sohbet imkanı oldu. Hepsi bağlı abi. şeyleri biliyorlar. Yabancı dediğin sana göre yabancı. Bana göre yabancı şey bir tane hakikaten ee, şey bir çocuk vardı. Otelde görevli çocuk bayağı bir. Bayağı şey, Türkiye siyasetine hakim mi? Bayağı Türkiye siyaseti. hakim. Gerçi şeydi Yunan'dı çocuk. Ha oradan komşi komşiden. Komşi komşiden ben Sipras'tan konuştum. O işte falanlar filanlar neler neler anlattı da anlattı. Ya şimdi ne, Sonra ne? bunlar hep siyasetçiler falan filan deyip sarıldık birbirimize. Bahsetti mi Çipras'la ilgili e, olanları bitenleri? Yunanistan zor durumda biliyorsun. Bilmez miyim ya? Yani borcu nasıl ödeyeceğiz? Ne olacak? IMF ile köprüler atılıyor mu? Bu şeyler atılıyor, atılıyor mu? mu? Atılıyor, atılıyor filan mu? Filan neler, diye. neler atılıyor neler bitiyor. Şimdi Çipras'ın şahsi bir meselesi de varmış. Beti var biliyorsun Çipras'ın sevgilisi. Aa, 28 onu yıldır beraberler kendileri. Aa, maşallah ya. Çok iyi, iyi bir süre yani ilişki için 28 yıldır. Tabi tabii. Ama zaten çok genç bir adam değil mi ya? E genç de işte yani. Yani ben 40'lı yaşlarının başında diyebiliyorum ben onu. 20, 28 yıldır, 87 yılında tanışmışlar. Bir dakika ya Sipraz kaçlı Allah aşkına bana söyler misin? Sipraz ee, kaçlı? Hatta ben şey diye diyordum, yaşıtlarımız gidiyor millet orada... Başbakan oluyor, şey oluyor biz burada eski radyocu olarak kalıyoruz diye. E, genç lider sayılır canım Çipras. E, tamam canım zamanında Deniz Baykal'a da genç lider deniyordu ama bizdeki genç lider hala anlaşıyor. anlaşıyor. Hala genç lider. Hala, sen... Belki meclisin en yaşlı milletvekili olabilir vekil ama ol. hala genç. Ona evet, hiçbir itiraz yok da. Gördük yani biz ne kadar şey olduğunu gördük. Genç olduğunu gördük. Öyle de Sipras'ta öyle bir şey var. Sipras mı Çipras mı diyeceğim artık tamam. Onda böyle bir gençlik var. 42-43 o civarda 28 yıldır beraberse bunlar tam bildiğin ortaokul aşkı. Tabii canım, Gençlik yıllarındaki sevgilisi zaten o dönem tanışmışlar partiden partiden tanıştık demişler şu anda e, bir şey e, bir e, ne, ayrılma süreci bir, mi aralarında bir gerilim var ay, ya... tabi hep ilgilenemiyor tabi çünkü biraz da sürekli ay IMF'nin borçları bir taraftan falanlar filanlar. Ee, işte hafta sonu ne yapacağız? Biz yine şeyle IMF'li görüşmeleri gidiyorum bilmem ne deyince tabii kız orada birazcık şey yapmış olabilirse. Peri, yok yok Peristera e, Batyana. Peristera Batyana. E, kısaca Beti diyorlar yakın çevresi ona. E, biz de Beti deriz biz de yakın çevreden sayılırız. Biz de Beti değilim ama Beti'nin yani yakın çevresi sen eğer Beti diyeceksen onun da en az Çipraz kadar siyasetle ilgili olduğunu bilmen lazım. Bu dünyanın iç içerisinde olduğunu bilmen yani öyle ayrı ayrı ayrı gayrı durmuyorlar. Tamam ya da. IMF ya ben demiş Beti. E tabi şimdi Beti öyle bir şey deyince kusura bakmasın da bundan sonrasında Yunanistan düşünsün. Çünkü bunun alınacak cevabı belli. Beti. Vallahi Yunanistan'a, e, Yunanistan e, IMF da... arasında bir şey var biliyorsun. 1.6 milyar euroluk borç taksidi 30 aziren kadar ödenmezse verildi, verildi. Verilmedi. ülkeyi iflas etmiş sayacak ya IMF. E. E, Beti. Ve e, sayılınca ne oluyor? Be, nasıl? Sizi iflas etmiş sayıyorum. Ben de sizi lord ilan ediyorum. Ha, velev ki iflas etti. Velev ki iflas etti. Ne yapacaklar yani? İflas edince Bir verecek oluyor? canımız var Luke ya der yani. Ya düşün sen yani bir şeyin şirketin iflasını şey yapması bile o kadar zor ki fayet. Bir ülkenin iflası bütün, bütün Şeyde iflas şeyler kapanacak. Bütün. İrlanda'da iflas etmedi mi zamanında? Bir ara bir iflas ettiler. Bir evet. iflas etti sonra yeni yerde açtılar. Çok iyi yerde açınca orada topladılar. Yürü, topladılar. Yürü ya dedi. Ee, vallahi şu anda e, şey olmuş kendisini terk etmekten Beti'nin kendisini takip etmesinden korktuğu iddia edilmiş. Eğer Allah IMF ile anlaşırsa ha. Beti gider. Beti gider. IMF anlaşmazsa ülke gider. Ülke bilmiyorum ülke gider. Ülkede gitmez, gitmez de, yani. IMF e onu diyormuş. Hayatım diyormuş ne gidecek ya ülke nereye gidiyor ya böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Ben senin yanındayım Çık. demiş. Evet. İkimiz bir olduk mu yemin ediyorum Yunanistan şahlanır. Yani o yüzden işte her başarılı büyük. erkeğin arkasında bir tane kadın vardır ya hı hı. diye bir laf vardır ya. Evet vardır. Demek ki Beti Hanım da hakikaten Sipras'ın arkasındaki e, hükümet gibi kadın dedikleri. Kadın. Arkasında olmadığı da anlaşılıyor burada böyle. Onunca 28 yıldır beraberler aynı partiden geliyorlar falan. Aynı parti Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor olaylar olaylar. Ee, ondan sonra hadi bakalım çok zor arkadaşlar. Haziran'a da anda... bir şey kalmadı okta 10-11 gün yani bizim programın bitmesinden hemen sonra. Benim tahminlerime göre. Doğru hangi güne geliyor 30 Haziran? 30 Haziran da saçma sabah bir güne geliyor yani. 29-30 Salı. Cuma, 27-28 Pazar, 29 Pazartesi, 30 Salı günü. Salı günü. Al. Salı Haftanın günü. Haftanın ortasında tabii. tak verdi verdim Çünkü nereden. Çünkü şey Cumartesi'ye falan mu? gelseydi Pazartesi'ye atarlardı. <gülüyor> Hafta sonu cirosuyla Pazartesi'yi öderlerdi. Çünkü 1.6 milyar euro bankadan gönderilmez değil mi? bankadan IMF, o yok bankadan belli şeye kadar kalba 500 milyon yureye kadar bankadan şey yapabiliyorsun doğru. EFT yapabiliyorsun. Yoksa üstünü nasıl verecektin? Veremezsin, veremezsin. Veremezsin. Ay vallahi çok stres oldum. Ben stres oldum ya. Ya ya beti ya IMF diye kaç kişinin karşısına of. çıkar böyle bir şey. Biz de çok özeniyorduk adama. Aman bu Sipras ne kadar güzel, genç, yakışıklı, karizmatik, efendime söyleyeyim falanlar falanlar diyorduk. Adamın derdi başından aşkın haberimiz yok. Yani herkesin derdi kendine göre büyük işte. Bugün e, bir haber daha geldi daha doğrusu dün dün dört tane kadın daha öldürüldü ülkemizde haberin var mı bilmiyorum gelir gelmez öğrendim mi bilmiyorum ama Muğla Ortaca'da evet şu an itibariyle haberim oldu daha doğrusu sabah itibariyle haberim oldu da Ortaca'da e, Can Sukaya'nın e, cinsel saldırı sonrasında öldürüldüğü tespit edildi cesedi bulundu Gaziantep'te Arzu Köse Bursa'daysa Sevda Uysal ve annesi Ayşe Şahin'in öldürüldüğü bilgisi geldi ve 144 oldu bu yıl itibariyle öldürülen e, bu evet kadın sayısı 2015 itibariyle 144'e yükseldi. Ee, Özgecan e, cinayetinden sonra e, herhangi bir şey yapılmadığı e, bir kere daha ortaya çıktı. Bu kadınları korumaya yönelik ya da bu kadınların e, güvende olmasına yönelik Herhangi bir şey olmadı da ortaya çıktı ve gün ve günde artıyor bu cinayetler. Bununla ilgili olarak da bugün e, kadın cinayetlerini durduracağız platformunun e, çağrısı var. Onu bir söyleyelim. Bugün e, saat 18.30'da Sakarya'da buluşacaklar e, bu platformdan. Herkesi de davetli, herkesi de çağırıyorlar. Yine İstanbul'da yine saat 19.30'da Taksim'de tünelde olacak. Eskişehir'de de var 19'da kanatlı alışveriş merkezinin önünde. Ankara'daki e, toplanma saat 18.30'da bu akşam Sakarya'da. Bu arada bu e, Özgecan yasası diye geçiyor ya evet. artık bu platformun söylediği evet, şunlar evet. olması lazım bunlar olması lazım diye uzun uzun da bizim yayında da bahsedildi. Hmm. Bunun için bir e, hükümet falan kurulmasına gerek yok. Yani bu şeyler e, yeminler edildikten sonra. E, biliyorsun bu mecliste de e, kadın sayısı fazla. Evet. Kadın milletvekili sayısı fazla. İlk kez bu kadar fazla. fazla. Yani eskiye nazaran fazla. Fazla dediğim yani evet. Ge geçen parlamento işte meclis Yanlış yapısına göre fazla. 96 tane milletvekili var. Evet 90 civarında var. var. Evet. E, yani bu bir partiyi bağlayan bir şey değil. Bu kadınlar sadece toplansa ve bu e, yasayı... Geçirmek için bir teklif verseler büyük bir destekle de geçer gibi geliyor bana. O yüzden hani böyle bir koalisyon kurulacak, kurulmayacak işte hükümet kurulacak, kurulmayacak. Bunu beklemeden harekete geçebilir artık e, Türkiye Büyük Millet Meclisi diyelim bir kere daha. Hatta belki yani, yani bu işi erkeklere bırakmamak lazım. Yani madem 90 civarında bir kadın e, milletvekili. milletvekili sayısını yakaladık ki hala yeterli değil. E, yani şunu şunu bir çıkarsınlar artık. Yani e, yoksa işte 45 bir, gün hükümet kurulması için beklediler. Ondan da, sonra şey falanlar planlar falan. derken. 2000, 2017'de de işte bu yasanın tekrar işte düzenlenmesi vesairesi hakkında hala konuşuyor olacağız. Hala bir takım rakamlar olarak geçiyor olacak bu cinayetler. Ee, Hangi ülkeydi ya? Belçika'ydı değil mi? 500 küsür gün hükümetsiz olan? Olabilir Oktay. Hükümet kurulmadı 550 gün mü? Öyle bir şey hükümet yoktu. Tıkır tıkır işlediği ülke. Tıkır tıkır. O yüzden yani hükümeti kurulmasını kolaylaştırılması lazımdı. Sudum, sudum sudum kudüm. Türkiye'de Türkiye'de işler ayrı. ayrı. Doğru, doğru, Doğru diyorsun. Hayır bu şey olur. Umarım bu e, Dört cinayet, e, bu dört kadının cinayeti e, bir harekete geçirir. Ee, bir, bir de artık daha yani ne şu, harekete geçirecek boklar. Doğru söylüyorsun Ya da, yemin ediyorum ne daha ya, ne koalisyon, harekete Hala komisyon kim kimle efendim kim, kim, kim, kim o, o böyle demiş bu böyle demiş. Bunlar konuştu. Ya biraz da buna buna bakın da bir çıkarın ya. Yemin ettikten sonra. Yemin edildi mi bu arada? Yok edilmedi daha. Edilmedi. Ne zaman edecek? Pazartesi mi? Herhalde yakın zamanda. Tamam. Edilir haftaya. Yemin evet. umarım diye umalım. Ee, yeni bir saati o zaman karşılamak üzere bir şey yapalım. Ee, ondan sonra aldığımız son duyumlara göre Ege birazdan stüdyomuzda olacak. Ee, şöyle bir yeni saatin geldiğini hepinize ifşa edeyim ben net bir şekilde. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. İyi kalp insanlar. Günaydın hepinize. Modern sabahlarda yeni bir saatin başından merhaba diyoruz sizlere. Bu arada... Oktay'cım, fantasize ben de katıldım. Hadi canım. Hmm, boğaz ağrısıyla başladı. Yapmadı. Senin az önce senin burnuna sıktığın şeyi görünce canım çekti galiba. O da öbür günlerde eşit O kadar da ben edecek. uzak durdum şey yaptım ama... Gönüller biri olunca oradan ama mikrop geçiyor işte. Tatlı değil mi ya bir yandan da? Tatlı bir şey tabii canım yani. Çok güzel yani. yani Herkes e, aman yağmur ya aman ne bu serinlik falan derken... Zaten sen hasta olduğun için hava sana hep öyle. Ben sana bir şey söyleyeyim Ege. Yani bu... E... Nice sağlıklı insan bunun iyileşme aşamasında alacağımız hazzı yaşayamayacak hiçbir zaman. Doğru. Yani o yüzden... E, tadını çıkarın çocuklar ne diyeyim tadını yani. Tadını çıkar Şu dönemde de bize haz verecek tek şey hastalanıp ondan yavaş yavaş kurtulur. kurtulmak. Evet. O evet. zaman size başarılar diliyorum <gülüyor> çocuklar evet. e, Bol hazdlı günler olsun inşallah hazınız daim olsun Özlemiş misiniz birbirinizi ya, Çok özlemişiz. Özlemişiz. Sarıldık sarmaş dolaş ben İnşallah de... ben de fantuşelanıza katılacağım ilerleyen günlerde Yok, aman. aman diyeyim Niye canım ikiniz güzel güzel fantuşelanın tadını çıkarırken ben şey mi durayım orada Dışarıdan, dışarıdan mahzun mu kalayım Mahzun ve mahcup mu kalayım yani Bunu mu istiyorsunuz Aşk olsun size çocuklar Aşk olsun diyorum ve aşkla ilgili güzel bir haberle devam ha. etmek istiyorum. Çok güzel bağlılığı usta Ay. radyocu Fahir Estağfurullah. Oyuncu. Estağfurullah. Usta eski. Eski usta. Eski usta radyocu. <gülüyor> ee, Güney Afrikalı oyuncu Charles Theron 39. Bir buçuk yıldır birlikte olduğu şampiyon parantez içi 54. Toplam kaç etti? 93. <gülüyor> hiç buraya geleceğini düşünmediğimiz için de hesaplamamıştık. <gülüyor> ya. yani. Ben aradaki farkı sorarsın diye 15 diye i̇şte hazırlamıştım cevabımı. 15 diye hazırladım ama oldum. Mo, yo, estağfurullah Charles Teron da gençmiş ya bizden vallahi kutçuymuş daha 39 yaşında. 40 bile değil. Oktay seni devren oluyor Charles Teron. Tabii canım, devremdir. Ondan sonra eee ayrıldılar. Aa, nişan attılar yani. Nişan attılar, ilişki sona erdirinin Charles olduğu ya da Charles olduğu veya Charlie Teron olduğu. Ancak ikilinin neden ayrıldığına dair bir açıklama henüz yapılmamış olmasına rağmen Ben son verdim. Neden son verdiğimi söylemek istemiyorum. E yani bakalım önümüzdeki Anne çok gülüyor. iddialı konuşuyordu Şampan. Şampan benim ilk evliliği aslında falan ilk gerçek evliliğim falan filan diye ben böyle şey bir lafları dediğim, vardı yani. Benim bir önce. kızım vardı bir de oğlum olduğu gibi saçma bir laf etmişti. Şampiyen mi, mi etti? annesi mi etti o lafı? O, o da saçma çünkü. Daha çok Bir kızım vardı ya. bir oğlum vardı der mi ya oğlan annesi? Valla e, şeyimiz büyük ne derler ona. Bir artık 2015 diyeceğimiz Vallahi şeylerden böyle. Bit artık 2015'lerden bir tanesi daha yine karşımıza geldi. Artık bundan sonra hayırlısı olsun demek. Madonna ile yani. Robin Wright'ın şeyini aldı. Bedduasını aldı. Ahını aldı çok aldı. Çünkü onlarla olan evliliğini yok sayarak, yok sayarak. abuk subuk bir açıklama yapmıştı. Yok sayamam. İlk gerçek evliliğin bu olacak falan filan diye. Yok öyle şeyler olmaz. ya. ya. Keser döner sap döner gün gelir hesap şampiyon döner. döner. Şampiyon de döner. Doğru söyledin. Ondan sonra Cima bir artık 2015'ten sonra 2015'in güzel yanları yok muydu elbette ki vardı. Ee, biz de çünkü artık 2015'i bitiriyoruz ya çocuklar. Yani evet kendi nazarımızda, nezdimizde pardon 2015 nazarımızda 2015 hakkında konuşacağımız ee, pek gün olmayacak yani. Evet. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre internette kedi videoları izlemenin kişinin hem moral majını hem de verim majını e, son derece arttırdığı olay. Sadece ortaya kedi çıkıyor. videosu mu yani evet. özellikle kedi videosu özellikle mesela kedi... iş yerine gittin oturdun ofisinde at, açtın bir çipet töft atlat. At, Yok at, ki atlattın. Amerika'da. Yok nereden bulacağım? Amerika ne bilsin. Doğru. Çipetpetine bilsin. Coronavirus şeyi yine bilsin. Doğru. Varsa sonra... varsa yoksa kedi videosu. Oğlum bak gitine bilsin. Yani hmm. Amerika'da olmayan değerler bunlar. Evet değerlerimize sahip çıkalım. 2 milyondan fazla kedi videosu paylaşıldı bu sene sırf Amerika'da. Hı hı. Ee, bunlar da insanların hem moral majını, hem verim son derece üst seviyeleri getiriyor. O yüzden paylaşılıyor. O yüzden seyrediliyor. Yani böyle saçma... Zaten hükümet şey yapıyormuş. Destekliyor. Hükümet Destek, destekliyor. Yani destekliyor. sen mesela bir film çekeceğim desen bir kuruş yok. Ama ben cep telefonuyla işte kedimin kutunun içine girmesini çekeceğim dediğinde... 1 milyon dolardan başlayan böyle bir hibe programları varmış. Tabii. Çok Çünkü garip. adam onu kat kat çıkarıyor. Yapılan iş hacmi artıyor falan evet. filan. Kedi videosu sayesinde. Eskiden şey lafları vardı ya işte Brezilya'yı mesela e, hükümet futbolla yönetiyor diye. Hı -hı. Futbola, herkes futbol konuşsun. Futboldan başka bir şey yokmuş gibi davranılsın ki başka şeylerde gözükmesin. Hatta şöyle söyleyeyim görükmesin diye davranıyorlardı. E, aynı şekilde Amerikan hükümeti de. Amerikan hükümeti dediğimiz e, senatodan tut. Affedersin, başkanlık makamına kadar e, hepsi e, son derece destekliyorlar kedi videolarını. Çünkü insanları ne yapıyorlar? Kedi videolarıyla teşvik. teşvik ediyorlar, yönetiyorlar ve en güzel hale getiriyorlar. İnsan ne diyor biliyor musun izlerken? yani Ben de birkaç defa kendimi videoya kaptırmadan dinledim. içimde neler olup bitiyor bir kedi videosu sırasında. Ve şunu dediğimi fark ettim yani. Şu küçücük el kadar kedi bile rızkının peşinde ben de rızkım için çalışmalıyım. Ne kadar yani güzel. Bundan gecim, daha çıkarım. büyük bir motivasyon var mı? Amerika'da da risk kavramı nasıl bilmiyorum ama onu izlerken şu küçücük kedibile rızkının ekmeğini peşinde ben niye boşturuyorum diyor. İki saniye videosu ediyor. 15 saat aralıksız çalışıyorsun. Sen sonra. haftaya artık bu konuşmaları yaparsın. Neden boşturuyorum falan filan. Onu haftaya gelecek haftaya cuma günden itibaren bol bol bol, bol bol bol kedi videosu. Bol bol kedi videosu. Bu da modern sabahların e, Cuma'da yayında olduğu son Son cuma son programı. Topar evet, son cümleyi olmuş. toparlayamadım şeyde. Duygu yoğunluğunda. <gülüyor> Şöyle bir Son e, cuma yayındayız. Durumumuz da var. Niye perşembe günü bitiyor program falan gibi böyle bir şey var. Evet, Hı. biz de çok Daha o ortaya çıkmadı bence. 25'i diyoruz. 25'inci cumaya geldiği düşünülüyor olabilir. Evet. Şimdi bugünden itibaren fark edilir 25'i perşembe. E, programımızı Üçümüzün bir arada olduğu bir haftada bitirelim gibi bir şeyimiz vardı. Bir anlayışımız vardı. <gülüyor> Öyle hani bu kadar seneden sonra beraber bitirelim o e, duygusal bir program olacak bizim için ama e, haberimiz programın bitirildiğinden haberimiz geç olduğu için Fahir'in mesela işte e, seyahat planı vardı. Önümüzdeki hafta Oktay'ın da seyahat planı var. O yüzden cuma günümüz Seyahat yok Seyahat planı yapmayan bir tek Ege Kayacan Yani aramızdaki en masum ve günahsız olanın Ege Kayacan olduğu herhalde ortaya çıkıyor Belki Ve dinleyicileri en çok seveninde Önceden biliyordum Belki Bu da olabilir Bu da. da olabilir yalnız bakar İçinize kurt düşürmek istemem ama Yani, yani kurt düşürme değil artık Ege yani. Resmen benim içime bir kurt düştü Fahir Hay Allah neresim? Bu arada senin ee, Hollanda'da olduğuna kimsenin inanmadığın hakkında konuştunuz mu? Allah, Yok, Allah niye, niye inanıl, inanılmıyor yani. Ya dün öyle sohbetler vardı da dükkanda. Allah Allah. Kimse inanmıyor Feyenoord Hollanda'ya gitince sinirlendi gelmiyor artık radyo falan filan diyorlar. Allah Allah ya. Niye canım yani nasıl ispat edebilirim? Çok, Bilmiyorum güzel, nasıl ispat çok güzel ispat edebilirim. Pin bilirdin. <gülüyor> yani bir tane Force Five'dan çekin yapsaydın. Çekin benim biterdi. eşek kafam. Ah benim eşek kafam. Ya da gitmediysen kafa. Hiç atamazdım. Atamazdın. Ah, ben, benim Hollanda turisti fahirim. Ben <gülüyor> senin halinden çok iyi anlarım. <gülüyor> Boşluk olduğu için ülkede o boşluğu kapatmaya çalıştı Ege. Anladığım kadarıyla. Amerikan dolarına kadın yüzü geliyor. Aa ne güzel. Aa, Aa çok Azimye güzel. Yok mu? yeniden tasarlanacak. 10 dolarlık banknotların üstünde ilk kez kadın portresine yer verileceğini açıklamış. Bizde de zaten ee, daha önceden... Halid Edip adı var, kullanılmış vardı, mı? Vardı, evet. Vardı. Edip vardı. Şimdi kaç liralık da var Oktay e sormak istiyorum size. Fatma Ali mi vardı şu anda. Evet, kaç liralık da ama? Kaç 20 liralıkta liralık da mı var? Yoksa 50 liralık da mı var? Aranızda üstünde Hiç paraların resimlerine bakıyorum çok uzun zamanda. Bir saniye ya ben de bakacağım. Çok, çok ayıp 10 liralıkta Cahit Arf var. Onu biliyorum. Evet, tamam onu 100, ben 100 liralık da biliyorum. 100 liralıkta Yunus Emre mi var liralık da, 20 liralıkta 20 liralıkta Mimar Kemalettin 100 liralık da var. 100 liralıkta İtri var. 20 liralık da dediğin Oktay bir saniye. 5 liralık da e, cahit haf var. 10 liralık da fahir. 50 liralık da Fatma Aliye 50 liralık da var Oktay Bey. Sizde hiç 50 lira yok galiba var, anladığım var. kadarıyla ha, Fatma buradan. Fatma Aliye doğru. Evet Fatma Ali, 50, 50 liralık, liralık, liralık da var. var. Şeyler kaç liralığa koy kaç liralığa koyuyorlar dedi. Bir saniye 200'e de bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir saniye 200'e de bakıyorum şu anda. Yunus Emre var. Yanlış anlaşılmışız. Cüzlerinden bakıyorum. <gülüyor> Program ekonomik sebeplerle bitirildi de o. <gülüyor> şu an <gülüyor> evet, söz istatları evet, şey. şakır şakır gitmeye başladılar. Evet, resmen roketlemek <gülüyor> üzereyiz gibi konuşuyoruz ee, ki yanlış değil. Dolarda hangi kadının portresinin olacağı henüz karara bağlanmadı. Oktay evet. dolar kaç para oldu bu arada? Dolar mı? Evet. Yani dolar, dolardan bahsediyorsunuz diye çünkü ben bir süredir iki, iki yürü, bir. Iki yürü. Bir şey. Süleyman Demir'in ölümünden sonra bir arttı. Bir arttı. Senin ülkeye gelişinden sonra biraz düşecek çünkü kuşağında 20 dolarla geldin diyebiliyoruz. Yok canım euro, euro 5 kuruşu rom yok. Öyle söyleyeyim. Bu arada 5 kuruşunun olmaması mantıklı bence. E, 5 kuruşu rom yok dediğim hakikaten hiç rom kalmadığı gibi euro, Mark ve Fenik de yok galiba işte. Vallahi ne kullanıyordu eskiden nokta şeyler? Hollanda mı? Dutch. Dutchlar. Kron mu kullanıyordu? Kron adına. Dutch tuval. lirası. Vallahi Dutch. bilmiyorum kaç lirası var. Dutch lirası Mark, vardı. Mark. Mark kullanıyor olabilirler. Valla ne kullanıyorlarsa güzel kullanıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size TL ile kazanıp Euro ile harcamak pek sağlıklı bir spor değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Spor da değil ama sağlıklı da değil anladığım Hiç kadarıyla. Hiç sağlıklı değil ve yurt dışına çıktığınızda şunu da söylemek istiyorum. Euro'nun ne kadar değerli bir şey olduğunu işte o zaman anlıyorsunuz. Dolar çok pahalı demek Euro çok pahalı demek saçma mı? Çok pahalı demek çok saçma Ama pahalı ee, Çok değerli demek e, aslında şey Ya da şöyle söyleyeyim Anlamlı da diyebilirsin a, Yani biz biraz galiba TL olarak zayıf kaldık Onun e, şeyini vereyim e, ne derler ona? Müjde de değil bu haberini vereyim ben 3-5 sene önce böyle değildi ya 3-5 sene önce hiç öyle değildi Geçen sene şey. de böyle değildi ne yani böyle çünkü geldi. Insan her su alışındaki... Sen bir de haftaya program bittikten <Gülüyor> sonra Nasıl yüksek geleceğine <Gülüyor> Çünkü o zaman kıyaslayabilecek bir şey de olmayacak <gülüyor> ya. Şöyle şimdi söyleyeyim. yine iyi kötü TL falan onla <gülüyor> kıyaslıyoruz yurt dışında her sualı için insan küfreder mi sualı yani mı? normalde insanı çok... küfür değil şükretmesi Şu, lazım benim bildiğim kadarıyla bir Allah, için, Allah sohbeti olacak bir rızık konusuna girdi dedim şimdi şükür girdi. her su içi, içinde şükreteceğine küfür mi ettin Allah küfür etmek durumunda bıraktı, bıraktırıldım Bıraktırıldım hakikaten yuh lan dedim yani kendi içimde diyorum bazen haklısın. de dışarıya da aksettirdim Acaba oldu. Acaba pahalı su mu aldın Fahir çünkü orada da çok fazla çeşit çeşit su yok şeyleri yok, var. Yok Uktay Bey şöyle söyleyeyim dümdük Kolonya su. Kolonya suyu alsaydın. Çeşme suyunda halinece bir şey almış. Yemin ediyorum kana kana o kanallardan içesim geldi yani öyle söyleyeyim sana. İsterseniz biraz reklamlarla devam edelim sevgili sonu hay. severler ne dersiniz buyursunlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar sabah Radyo dinlesen Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler bir parça girmiştik Pazartesi günü yayınımızda o zaman radyoda değildi Faiz o da dinlesin diye bir daha giriyoruz zamanında bizim askerden dönüşümüzde Modern Sabahların başlangıcı için yaptığımız böyle bir prova çalışmasıydı bir gün boyunca programda başkası vardı ondan sonra bir takım olaylardan sonra Modern Sabahlar yerini aldı o yüzden seni bir kez daha e, Faiz de dinlesin diye paylaşıyoruz sizlerle Modern Sabahlarda. Radyo Radyoottu'ya çiftçil saldırı. Radyo Radyoottu'nun sabah kuşağında dinleyicileriyle buluşan Walkies Morning Party adlı programın yapımcısı ve sunucusu Volkan Akar kimliği belirsiz ve maskeli kişilerce saldırıya uğradı. Çıkın şuradan ya! Hala kutu! İnan şu an! Al! Şey. al. Bırak şuradan! Al. Al, al! Kapa! Mikrofonu kapayın! Dur! Önce tehditler geldi. Alo volkey misin volkeyz misin nesin bilmiyorum da parti bitti koçum. Parti bitti geleceğim o stüdiye ağzını burnunu kıracağım seni defol git oradan ya volkey diyor. Yani gitmen için illa dövmemiz mi gerekiyor abiciğim? Bırak şu yayını abicim kimsenin canın yanmasın ne bizim canımız sıkılsın ne senin kafa patlasın. Ardındansa çirkin saldırı. saldırı. Arkadaşlar lütfen yayınlayız. Kaç defa söyleyeceğiz kafasın ayı yok. Düzgün konuşur musunuz lütfen? Konuşmazlar mısınız yükserim? Konuşmazlar mısınız yükserim? Çıkın şuradan ya. Telefonlar kilitlendi. Telefonlar kilitlendi. Ailecek olduk. Babam radyonun başında ağladı. Vallahi olmaz böyle bir şey. Hala elim ayağım titriyor. Ben kendimi hızlı işleştiriyordum Walkie ile. Walkan'a kimse el kaldıramaz. Radyotu dinleyicileri gün boyunca telefonlarıyla Radyotu'ya destek oldu. Ya ben dayak konseptine karşıyım baştan zaten. Walkie. Arkadaşımızın ağzını burnunu kıran <gülüyor> Arkadaşımızın ağzını burnunu kıran saldırganları kınadı. 6 ay iş göremez raporu alan Volki'ye acil şifalar diliyoruz. Arkadaşımız aramıza dönene kadar sabah kuşağında modern sabahlar sizlerle olacak. Merhaba ben Ege. Ee, en başta radyoma yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Volkan seni seviyoruz. En kısa zamanda aramıza dönmeni istiyoruz. Özgür basına ve arkadaşımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo Tülesiniz, modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler, Espriler, şakalar buyursunlar efendim. Neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda? Ama Nasıl bir dünyadayız? Değil, çok güzel bir dünyadayız. Dünyamız çok güzel. Peki ama ne... ha? Peki ama neden yeterince right tanınmıyor? Right yok gedi Gaditrayfon right, olmadan konuşmak ee, şey değildir. Ne değildir Oktay Bey? Cuma olduğuna göre mübah, mübah veya caiz mübah. Teşekkür ediyorum. Ee, NBA'de Cem Karaca ne diyoruz bunu? NBA'de en çok oynanan bilgisayar oyunları NBA Live veya NBA Live serisinin son versiyonu. Ee, NBA Live 2016'da fon müziği olarak Cem Karaca'nın öbür dünya şarkısı kullanıldı. Hangi şarkı ben bilmiyorum onu. Şey var ya Kibar Feyzo'nun değil mi? Kibar Feyzo'nun müziği. Hemen dinletelim ağzınızla yaparsanız. E, Oktay Bey ağzımızla yapmanızı rica ediyorum. Bu arada az önce konuşurken ne kullanıyordu bu Hollanda diye. Arabirim Arabirim. Gülden Gulden, Gulden. Gulden. Dünyanın en renkli Florin, paraları. Florin diye de geldi. Ne Florin? kadar güzel bir para ismi ha? gibi. E, biraz Gulden alır mıyız? E, Oktay Bey mı hemen şarkıyı Oktay hazırladı. Bey. Şarkıyı söylüyorum ağzımla yapacağım. Yanlış anlıyorsunuz efendim. Oktay Bey hazır. Ha biliyorum tamam çok güzel. İşte Yeterli bu. Dur, dur Boğazım böyle kötü olmasaydı ben size bir robot adamı da seslendirdim ama <gülüyor> Yeterli <Yeah. gülüyor> Yeterli Oyun 29 Eylül'de satışa çıkacak Aman kimselere söz vermeyin Oyun severler müjde diyoruz ee, bu güzel haberimizi bir kenara atıyoruz Takipte demek isterdik ama takipte de olabiliriz olamaya da biliriz diye mi evet ee, şöyle bakıyoruz bakalım neler oldu sen tabi soruyorsun Egeciğim neler oluyor neler bitiyor bir dünyamızda evet. dünyamız e, eskisi gibi mi olacak yoksa e, olmayacak mı ne olacak nasıl bitecek diye. Ayrılık dediğim böyle olur. Bugün e, bütün şeylere yansıdı. Ne, ne oldu? Ya? Verdik nişan atma haberini mi diyorsun? Yok nişan atma değil. Şampiyenli, çarlayıştı. Yok Staron. yok o değil. Başka bir şey bu. Almanya'da kız arkadaşından ayrıldıktan sonra hemen hmm. akabinde sahip olduğu her şeyi ikiye bölen adam konuşuluyor. Ayrılık sonrası malları eşit bölüşme fikrini değişik yorumlayan adam arabanın kendisine ait olan yarısını... Ee, yani her şeyi ikiye kesmiş neden Koltuğu. ayrılındığı da az çok belli oldu herhalde adam manyakmış adamın cins cins <gülüyor> manyak diyor. her şey ikiye mi tamam Tamam. Ay ne yapıyorsun? Her şeyi ikiye ayır. Sen dedin. Sen dedin. Herkes duydu. Her şeyi ikiye ayırıyoruz diye. Elektrik yapmış kadıncağız. Vallahi. Elektrikli destere inen arabayı, yatağı, e, özel bir marka cep telefonunu e, ve akıllı telefon olduğunu bir kez daha söyleyelim. Kadını ikiye bölmesinden iyi bence Hı. arabayı ikiye bölmesi. Bence de çok mantıklı. Bütün hırsını, kederini, elemini, e, gamını e, şeye aktarmış. Eşyaya aktarmış. Mala. Evet. Almanya'da mı? Almanya'da. Bravo Almanya. Hı. Bravo Almanya. Hakikaten e, güzel bir haberimiz oldu olsun. Bu da bizim aklımızda olsun. Biter artık 2015 dediğimiz şeylerden bir tanesi daha. Bir de oldu. bir şey söyleyeceğim. Bu hiç elektrikli testereyle kesilmiş gibi değil. Bunlar böyle güzel şey yapılmış Sinirle yani. kestirmiştir. Sinirle yaptıysa çapak kalmıştır. Çapak? Çapak böyle kenarı tırtık tırtık tırtık Önemli böyle olan... elini böyle şey olmaz. İlişti kaymak gibi olması lazım. Çapak kalmaması Oktay. Doğru far. Ee, değil, değil mi? Değil Çok mi? Çok güzel dedin. Türkiye'deki kredi kartı sayısı hesaplandı. 40 mı? Kaç tane? Nüfusun 2 katından fazla olduğu saptandı. E doğru herkesin manyak manyak 3, 5, 10 tane kredi kartı olan insanlar var. 46 bin ATM, 2 milyon 398 bin POS. 108 milyon 63 bin banka kartı yazıyorsunuz değil mi bunları? Bir saniye yok, Boş Hayvan. boş dinlemiyorsunuz beni herhalde. Ben kendime yeni bir şey buldum ya. Ne? Türkiye'nin ATM'leri diye bir belgesel. Sonuçta hani radyo Hiç programımız bittikten bir şey. sonra kendime şey yapacağım. Biraz yani buna vereceğim, belgesele vereceğim. Tek... 46 bin ATM'yi tek tek dolaşacağım. Ee, bağımsız bir çalışma mı yapıyorsun? Yani zaten e, ben prodüktör olacağım, bir sunucu bulurum. Fulyanın da programı bugün bittiğine göre belki fulye olur sunucu. Fulya sunucu, sen prodüktör, hmm. biz neyiz? Yapım ve yayınlık. Sen yayın gelecek misin? Ben planlayacağım işte şurada ATM var. Orada her ATM'de bir düzük. O ATM'den para çekmiş ünlüler. Neler neler. Yani işte zamanında buradan işte oyuncu Fikret Kuşkan da 200 lira çekmişti gibi. Fikret Kuşkan'la bir sohbet orada. Aslında bak başında. şey yapabilirsin. 12, Çok güzel bir belgesi olacağını 12'den düşünüyorum. 12'den önce gelip 12'ye 2 kala gelip hem o zaman hem de 12'yi bir geçe para çeken e, ünlüler. Memurlardan da. Memurlar, standart memurlar şey da olabilir. Mesela. Çünkü biliyorsunuz ATM'lerimizin maalesef lira. ki en kötü özelliği 1500 lira gibi bir limite. Onun hepsi aynı değil galiba ya. 1500 var, 1600 i̇şte var. Bunlar, bunlar hep, hep, belgesel hep belgeselde işlenecek. Bunlar hep tamam. belgesel konu. Çok, Doğru. çok. Hakikaten. Bence çok, e, vallahi ben destekliyorum. Ben da bu teklife havada atlayacağını düşünüyorum. Son programı bugün. Yani yarından itibaren ATM, ATM dolaşmaya başlayacak. Allah Fulya yurdumuzun, şanslı. Yurdumuzun, yurdumuzun ATM'leri diye. Evet. Keşke bana, bana gelseydi bu teklif. Bana gelmiyor. Herhalde Fulya'nın bugün son programı olduğu için Fulya'ya evet, tabi götürmeyi. Çünkü bizim önümüzdeki hafta daha dört, uzun bir dört programımız var. var. Evet. Uzun uzun diye konuşabileceğimiz... Hayır sen bir şey düşündün mü? Bel bel belgesel tipi mi? Hayır yani bundan sonra yapacağın iş olarak Bağla ben bir iki gün kadar bir başımı aman başımı dediğim kafamı dinleyeceğim başımı veya kafamı dinleyeceğim zaten yeni geldin Fahir zaten yani. dinle dinle ne ben senin kafanın dinlediğin zaman ne duyacağını da az çok biliyorum hiç tavsiye etmiyorum pardon ya. ne ne duyacakmışım Gancabulların <gülüyor> Gonca Lausine koleğin ne edecek. Bire bunu söyledi. Hayır. Hayır bir yani de açık açık mi? seni özledim. Fahiri çok özledim diyemiyor, diyemiyor da, da açık açık. Böyle böyle yayında, <gülüyor> Hayır, alanında, sokaklarda bunları hep söyledi. Dönüş yolunda, havaalanında işte ee, ne derler? Ne? Ee, Bilet gişesinde konserde dinliyorsun dinliyorum kafamı dinliyorum kafamı dinliyorum orada işte hani konuşuluyor işte hemen böyle bir İngilizce konuşmalar ondan sonra karşıdaki hanefendiğine Türk olduğu anlaşıldı yanımızdakilerde Ay Türk müsünüz dediler Evet dedi o da Olsun, konuşabiliyor demiş. musunuz dediler konuşabiliyoruz falan. Siz neresiniz Kıbrıslıyız diye başladı Kıbrıslı demesiyle ile beraber benim five. içimdeki ses şöyle patladı baba Genc bul ya onun bir doğrusunu Allah'ın adını verdim son dört program ya vermedim son 4 programda öğrenmeden kapı tutacağım fayır niyetim o. Vallahi aşk olsun ya. Biz seni bir... Anadolu Lisesi'ne yedek liseden bunun için mi yazdırdık? Biz seni bir şeyi biz bir defa, hadi bilemedin iki defa, hadi kastın üç defa da öğrenebileceğini Doğru. hesap Doğru. Ederek... E, bu uzatmayı kalem kağıt alın elinize diye ilgili dinleyicilerimiz için çünkü geliyor. Şu anda geliyor, geliyor. ben hissediyorum. Yani bu çok basit. Bir <gülüyor> İstanbul Türkçesiyle ben size geldi, aktarayım. Geldi geldi. Bandabuliya'nın gancelisine Kıspah oynan bağlı gulliciğin gurgurasına garacocca kaçmış napacayık. Yani bu bu kadar basit bir şeyi. Doğru. Yani bandabulyanın ne olduğunu biliyorsun. Az çok. Nedir bandabulya? Everybody's bandabulya. Bahçe kapısı. Hayır e, bravo. Bandabulya bahçe kapısı değil ama yakın. İstersen son program yani bugünün son de 5 dakika saktın? kaldı. 4 programımız kaldı. Buna yeterince vakit ayırdık. <gülüyor> o da son Onu son istersen. programda açıklayalım. Onu son programda açıklayalım. Ne demek olduğunu ne son programda oldu O da işte bir, bir sır olsun son programda açıklayacak bir şey. Ama bir araştırın. Garacoccio nedir? Garacoccio. Garacoccio'yu bugün araştıracağım. Hafta Fırsat sonu. da olacak galiba. Mesela nedir? Ben hafta sonu ödevi olarak kendime yazdım bunu. Hmm. Ö klasörüne koyuyorum. Bu haftayı da kapatıyoruz sevgili dinleyiciler. Bu kapatıp kapatabileceğimiz son hafta modern sabahlarda. Ee, ve isterseniz bizden sonra... Programına başlayacak son programına başlayacak Fulya'yı tabi merhaba diyelim gel, gel gel Fulya bu tarafa muhterem tarafına gel gel, gel hadi gel şey. gel gel gel gel gel muhterem gel gel buyur evet okta yer ver Fulya Buyurun. Fulyaya ay Ay Fulye'cim hoş duygulandım. Önce saçlarının <gülüyor> bu güzelliğini evet, buradan ederim. bir e, duyuralım dinleyicilerimize. Yeni hayat yeni imaj. Doğru hakikaten de e, saçlarında yeni bir yapılanmaya gidiyorsun. <gülüyor> e, şimdi... Ekonomik sebeplerden dolayı uzun saça bakmak zor biliyorsun. Doğrudur hakikaten de. Sen hiç o tarafta oturdu mu bu radyoda bu kadar yıl içinde? Yok hayır. Stüdyosuna hiç adımını atmadın mı? Hayır. İlk kez Base evet. stüdyosuna yani vallahi kısmet bugüneymiş Fulya. Güzelmiş ya sizi karşıdan görmek iki yakışıklıyım. Oo. Yanımda yani, da bir başka güzel. yakışıklı. Everybody's yakışıklılar burada toplanmış çocuklar. Ne diyorsunuz? Sonraya geleceğim Fulya. Vallahi 1998 Şubat. Tabii ama başladım. benim radyoya ilk adım atışım şöyle çok daha önceden e, 95 yılı falan ne için geldim hatırlamıyorum bir arkadaşım vardı galiba. Yur, o karavan... Yurdun kapısını ararken yanlışlıkla gelmiş olabilirsin çünkü genelde bizim <gülüyor> radyomuza bilir. öyle geliyorlar. Diye. Sen karavan döneminde karavanı var mı? Hatır... Ya, yoktum ama o karavanı gördüm hatta petek yayındaydı ben işte geldim hmm. işte radyo böyle bir yermiş. Hatta internet o zamanlar şöyle, çok gelişmiş değil hatırlarsınız çok ses çıkaran ve böyle yavaş yavaş... E, Müzik haberlerini olarak. çıkaran filan bir sistem vardı. Petek hatta yayında şey demişti onu hiç unutmuyorum. Michael Jackson çalıyor işte Michael Jackson o eskiden beyazdı falan diye bir anons yapmıştı. Sonra <gülüyor> bunlar tekrar... sende yer etmişler. <gülüyor> yer etti. <gülüyor> Sonra yıl 97 97 yazında ben e, Hürriyet'te staj yapıyordum bir şekilde yurtlarla ilgili. Özel yurtlar o zaman yeni yeni çıkıyor. Biliyorsunuz biz bir yurdunun arkasında hı hı. yaşıyoruz. Sen de tarih gibi kadınsın yani. internet <gülüyor> ilk zamanlarından bahsediyorsun. Özel yurtların ilk zamanlarından bahsediyorsun. Aynen ve beş yıldızlı yurtlar diye bir haber yaptık biz. Onun için beni diyor gönderdiler. Sonra bir şekilde dedim ben gitmişken radyoya bir uğrayayım. İşte Koray'la ile filan tanışıyorduk zaten. Ve tam o gün bir toplantı yapılıyordu. Şu ara yolu hatırlarsınız. Hani eski <gülüyor> evet, radyoda işte uzun bir koridor. Bütün toplantılar orada yapılır zaten. Ve ...o ara radyo kapatılmıştı. Hı hı. Yine radyoculuk tarihinde... Aa, bir şey şirketleşmeden önceki Evet çünkü dönemimiz. üniversitelerin hı. radyo kurması... işte ...yasal olmadığı için kapatıldı. Tekrar şirketleşme yoluna gidildi filan. Ondan sonra CİMA... ...o dönemler ilk adım atışım ama... ...asıl yayına 1998... ...Şubat ayında başladım. Sonra bir toplantı yaptık. Yine bizim şu eski... ...şey düşünün eski... ...formatı. Hı hı. O eski mutfak... ...ve aynı zamanda toplantı odası olan... ...geniş mekanda... Düşünüyoruz işte Fulya ofis saatini yapsın ve acaba adı ne olsun ne olsun ve ofis kaçkını adlı parlak fikir bilin bakalım kimden geldi. Benden bir ihtimalle. Yani gancelisi diye sen bir fikir <Gülüyor> bulmuştun o dönem. Ben o zamanlar evet ben ısrarla Banda Bulya'nın Gancelisi diye çok hoş bir program olur diye. Çünkü bir seferde insanın aklında kalacak kalırım. diye ama tabii ki benden maalesef olmadı. Benim fikrim çok rağbet görmedi. Oktay'ın çok güzel bir fikri vardı o dönemde. Neydi Oktay senin fikri? Neydi? Ofisin böylesi diye bir Ofisin fikir. böylesi mi? Ofisin böylesi diye bir şey vardı. Ee, senin de galiba fair kaçkının böylesi diye bir fikrin vardı. Doğru. Ben Doğru. de ikisini bir araya getirerek madem öyle Oktay'da kırılmasın, fair de kırılmasın diyerek Ofis Kaçkını demiştim Evet, ve... bunu buradan açıklıyoruz. Ofis Kaçkını'nın isim babası sevgili Ege kayacağız i̇sim, i̇sim babası. İsim Bunlar. babası. Şimdi babası. bugün saat Bugün son kez Ofis Kaçkını ile Evet, maalesef bu, bunu, bunu oradan e, buradan da. açıklayalım bu arada. Haftaya e, İzin hakkımı kullanmak <gülüyor> istedim. <gülüyor> Ondan sonra işte ve TRT Spor'da yeni bir programa başlıyorum. Bunun da reklamını buradan hayır, hayır. yapayım. <gülüyor> Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, ben de bu arada yani madem bu tip duyurular yapılıyor. E, ben de mikrofonda kariyerimi devam ettireceğim. Şimdi şey olmasın diye söylemiyorum. E, özel bir marketin et duyuruları <gülüyor> ben yapıyorum. Değerli müşterilerimiz çok kısa bir süreliğine tavuk kanatta yüzde yirmiye varan indirimler için sizi kasap reyonumuza bekliyoruz gibi. Bir... O sen miydin? Bendim, ben evet. duydum, evet geçen. <gülüyor> e, o zaman madem açıklıyoruz buradan Faiz, e, ben de müsaadenle açıklamıştım. Estağfurullah, istiyorum. sen de açıkla. E, ben de e, şeyler arası otobüs e, terminalinde e, yanlış yere park edenlere e, cezai e, <gülüyor> işlem uygulanacaktır. Anonsunu yapacak kişi olacağım ama şöyle bir kendi tarzımı getiriyorum, canlı yapacağım. Aa çok güzel. Yani e, 7 A falan Aşkı bundan sonra. Ee, ne zaman başlayacak bilmiyorum Fahri. 2-3 gün kafamı dinlerim <gülüyor> herhalde bende. <gülüyor> Hayır sende yok mu bir şeyler. Bende de var. Ben de bir özel bankanın şu anda ismini veremiyorum. Müşteri hizmetlerinde aynı zamanda başlayacağım. Tabi onun seslendirmelerinin tamamını yapacağım. Hesabınızın son bakiyesi 304 lirasıdır. Çok güzelmiş Fahri. Evet. Hepimizin zekidir, yolu aynen. açık yani. lira bakiye şey yaptı. E, TRT Spor'daki programın ne zaman başlıyor? Saat kaçta Nasıl izleyeceğiz? Pazartesi 10.30. Pazartesi 10.30. Evet. E salı? Salı da 10.30, çarşamba da 10.30, perşembe ve cuma da 10.30. Ama perşembe günü saat 8 sularında burada olmayı planlıyorum. Veda'yı kaçırmam. Veda'yı kaçırmam kesinlikle. Tamam. Evet, tamam. çok ee, duygusal anlar yaşayacağız hep birlikte. Vallahi Valla biz de bugün senin vedanı dinlerken aynı duygusal anları yaşayacağız Fulya. Çok hakikaten pırıl pırıl tertemiz bir yayıncılık yaptığın Radyo da ve herkese de onun inceliklerini öğrettim. Çok yani Sadece yaptığın yayınla değil, e, geldiğin andan itibaren radyonun e, radyoculuğa hevesli gençlerin eğitimi de sendeydi ve çok değerli arkadaşlarımız da senin e, eğitiminle radyoculuğu sevdiler, radyoculuğu yaptılar. Hala da devam edenler. Çok çok teşekkürler. Onların üstündeki bu, ki, emeklerin de var. Biliyorsun bir istek işi, bu bir tutku ve çok sevenler bir şekilde devam ettirdiler. Farklı bölümlerden mezun olanlar, farklı meslekleri olanlar ama radyoculuk yapmayı tercih edenler çok fazla aramızda ve Radyotya ailesinden yüzlerce kişi geçti. Çoğuyla hala görüşüyoruz. Hepsine buradan selamlar. Gerçekten çok e, üzülüyorum. Daha doğrusu üzülüyorum demeyeyim. Bir şekilde e, tatlı bir burukluk var. Çünkü arkamızda çok güzel anıları, çok güzel insanları bırakarak gidiyoruz. Doğru ve Allah. sizleri tanıdığım için çok çok mutluyum. Modern Sen yanlış sabahlar... mısın bugün programında? Var mı gelen giden? O biraz... Yok çünkü onun planlamasını çok yapamadım yine de <gülüyor> eski radyocuları konuk etmek <gülüyor> evet. gibi bir planım vardı hatta ee, haber e... biraz evet. beklenmedik zamanda geldi <gülüyor> hızlandı ama tabi katılmak isteyen Arkadaşlar Ya da ofis kaçkınları olursa memnuniyetle. Bence Twitter'dan, Twitter'dan ve Facebook'tan dinleyicilerimiz seni yalnız bırakmayacak. Evet Hapet bekliyorum anladım. onları arasınlar. Ee, gerçekten hem ODTÜ'den ayrılacak olmak hem radyodan ayrılacak olmak bir yandan e, üzücü. Ama dediğim gibi arkamızda koskoca bir 17 yıl var. Hep birlikte sizin daha fazla. Fahir'in çok çok daha fazla. Ee, anıları konuşarak artık e, biz bu geleneği yaşatacağız bir şekilde ve dinleyicilerimize desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar sevildiğimizi belki fark etmeyecektik. Her şey Farkaten, bu kadar ani evet. olmasaydı. Peki Fulya ilk ne çalmıştın ofis karşılığında falan onları hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Hatta bugünkü son şarkım da olacak. Savage Garden to the Moon and Back. Oo güzel şarkı. Uzun introsu çok vardır. Şarkıymış. Ve e, onunla bitirmeyi albüm katama. <gülüyor> albüm Çünkü albüm katın <gülüyor> introsu uzun Ve <gülüyor> yine cd'den çalacağım Şu arkadaki binlerce cd Ah ah onlarla e, ne anılarımız var Üst üste mi çalmadık CD'ler yanlışlıkla Atladılar evet, arada, bozuldular Ama onlar ayrı bir yerde bizim e, için. Veda programımızda söyleyelim önceden burada hangi sigillerin içinde para var hangi sigillerin içinde e, sigara var hangi sigillerin içinde <gülüyor> böyle dolmuş parası ayrı işte cep parası ayrı olarak burada bazı e, kritik çok dokunulmayan sigiller bu bir kuşağın bildiği bazı e, şeyler var. Oraya para alınır daha sonra elin bollaşınca koyulur gibi şeyler bunları da son programda açıklayacağız ki bir bilgi aktarımı devam etsin. Devam etsin. harika çok çok teşekkür ediyorum biz teşekkür ediyoruz çok güzel teşekkür sadece teşekkürle de olacak bir şey değil zaten ee, yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gerekli bugünkü hoşçakalımızı yaparız. Sonra nerede kim bilir? Hmm, kim bilir? Bir yerlerde buluşuruz artık. Buluşacağız. Zaten hep beraberiz. Evet hep beraberiz. Çok teşekkürler sizi çok seviyorum. Görüşmek seyiriz. üzere. Artık bu da bizim... ağlamadan kapatayım. Evet. Kapat kapat daha senin ağlayacağın... Yani ...2 saatin var. Bir <gülüyor> <gülüyor> ne olacağı değil... Az sonra görüşmek üzere. Modern sabahların ilk şarkısı da farklı bir şarkı ama bu da her sezonun başında çaldığımız şarkı. Cuma günü bu şarkı ile bitirelim ve. Yeni bir haftaya son haftamıza önümüzdeki Pazartesi başlayalım isi Beck Black radyomuzda bir gün olacak.